Merhabalar, bugün e, çok önemli bir konuğum var, Tayan Çayaydın oyuncu, e, hepinizin tanıdığı birisi. E, ama bugün burada aslında dizileri de biraz konuşacağız, e, mesleğini de konuşacağız ama veganlığıyla alakalı Hı -hı. konuk ettim kendisini. Merhaba Kırmada. herkese. Çok teşekkür ederim, <gülüyor> <Estağfurullah>, <gülüyor> koşa koşa geldi. fırsatları buldum mu kaçırmamaya çalışıyorum özellikle vegan, veganizmle ilgili konuşacaksak falan, iyi oluyor. Ya ben de gerçekten çok mutlu oldum. Süper. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, çok teşekkür ederim tekrardan. Hemen e, damdan dışar <gülüyor> gibi sorayım. Vegan yaşamaya nasıl karar verdiniz? Ee, ben de şöyle hemen cevap karar vermedim. Kendiliğinden gelişiyor. Ee, biraz kafası karışık olanlar ve yani karar aşamasında olanlar için de belki yardımcı olabilir benim serüvenim. O yüzden bütün dürüstlüğüyle anlatayım. Ee, i̇lk önce tabii çok... Hafif bir vejetaryanlıkla başlıyordu bu benim ilk adımım. Daha önce et yerken, süt ürünleri üretirken falan en bir artık önüme gelen yemeğin nereden gelmeye başladığıyla ilgilenmeye giriştiğimde vejetaryen olmaya karar verdim. Ama alışkanlıklar rahat rahat bırakmıyor insanı. Ağır ağır o hafif vejeteryanlık ağır bir vejeteryanlığa. Ve o vejeteryanlığa ağır vejeteryanlık da veganlığa dönüşüverdi. Ama bir karar olmuyor bu. Bir günden ertesi güne ben artık böyle bir şey karar verdim deyip e, yapamıyorsunuz. En azından ben yapamadım. E, o alışkanlıkları bırakmak zorluğundan dolayı. E, fakat... Şu... ...araştırmaya devam ettikçe, e, bazı istatistikler okumaya başladıkça çok da fazla derinleşmeye bile gerek yok. Çok sığ bir seviyede e, kendimi bu zincirin içerisinden çekmem gerektiğini anladım. Yine bu anladığım aşamada yine bir karar mekanizması devreye girmedi. E, azalttım bir parça, azaltarak. E, yediğimi azaltıp araştırdığımı çoğaltarak devam ettiğimde bir gün işnam kapandı. Ya artık karar vermeme gerek kalmamıştı. E, i̇ştahım kapandıktan sonra da artık e, süt ürünlerine hayvan ürünlerine karşı ondan sonra da e, yeni diyetim vuku buldu e, ama karar verseydim eğer bir günden ertesi güne arada mutlaka e, aldatırdım öncelikle kendimi bu e, aldatmayı yaşamamak için de böyle bir sörüvenin yolcusu oldum baştan sonra Mesela bazen şey diye soruyorlar size de çok sık soruyorlardır. Hiç canın çekmiyor mu? İşte hiç işte hayvansal bir sürü yemek Zaten bize sayıp... sorulan sorular on tane soru var. Hani biliyorsun <gülüyor> onlar hiçbir zaman değişmiyor. Proteini nereden alacağım? Hiç canın istemiyor mu? İşte arkadaşlarınla bir yere gittin dışlanmış hissetmiyor musun? Hiç canım istemiyor. İşte dediğim serüven o yüzden önemli. Ee, eğer karar verseydim sadece arada bir canım çekebilirdi. Ama hakikaten canım istemiyor. Şu örneği veriyorum genelde bu Bamya. ...örneğini veriyorum. Nasıl birçok insan... ...bamya yemekten keyif almıyor. Hani böyle bir... Onun ...yapış yapış bir yapısı var... ...diye ki ben çok severim. Ee... ...onlar nasıl, ne kadar aç olursa, olurlarsa... ...o akıllarından bamya geçmiyor... ...içlerinden bamya gelmiyor falan... ...hani benim için de aynı şey geçerli... Zaten ...yani mantık, ona karşı e, bir ...üzerine oturttuğunuz zaman... E, ...tekrardan canınız mümkün değil zaten... ...istemiyor... ...ayrıca bir de şöyle bir durum var... E, ...hani bir şairin mi, düşünün nürün mü... ...böyle bir sözü vardı... ...insan vicdan ve mantıktan oluşan bir şeydir... Heh. ...yani sadece... ...evet, sağlık mı... ...insan eti yemek de sağlıklı o zaman... Hani ...insan ya, eti de, yiyelim... ...çok bir, sağlıklı, bütün... Proteinleri uyuyor bize. Bir de şey biliyorsunuz, değil mi? Yani doğru yanlış bilgi bilmiyorum da birbirimizin de her yerini yiyemiyoruz. <gülüyor> <Böyle> Şeylerde <gülüyor> zehirlemek ihtimalimiz de yüksek. <gülüyor> doğru. Ee, ancak zannediyorum ki bazı bölgelerden faydalanabiliyoruz biliyoruz birbirimizin. Ee, bir de şöyle bir durum var. Hani o kadar fazla yiyoruz ki sabah öyle akşam çok yemekten hastayız zaten. Yani çok sabah öyle akşam e, bir de o eti hiçbir zaman çıkartmıyoruz ve herhangi bir süt ürününü hayatımızda. O biraz garip geliyor. Hak bir şey yapabilmek ...bir değer verebilmek de bir şey... yani haftada bir yemekte ...hani o arkadaşlarımı anlıyorum... ...Tayanç ben yiyorum ama haftada bir yiyorum diyor... ...yani onun serüveni belli... ...yakında o iki haftada biri... ...ayda biri ve ondan sonra da hiçe doğru giden bir serüveni var... ...ama azaltmakta da fayda var... ...ben hani herkes konuşurken... ...illa vegan olun, illa vejetaryen olun diye... ...beyinlerini yıkamak istemiyorum ama... Hı hı. ...bir fark edin ne olduğunu, ne yediğinizin... Evet, bir farkın bilincinde bir olun tüketmek. ondan sonra da bir yolculuk başlıyor kendiliğinde ama sabah öyle akşam et yemek falan Yani eskiden avlanmak zorundaydık avlanırken de o dönemlerde ancak sezonun belli dönemlerinde et elde edebiliyorduk hayvanlardan onun dışında zaten et tükete, tüketebilecek bir yapıya da sahip değiliz ne sindirim sistemi ne çiğneme ne ağız ne hiçbir şey. ...ancak öyle ayda yılda bir et düştün mü önlerine... ...yiyorlardı. Yolda Onu düşmüyor, koşuyor peşinden tabii hafta Tabii canım de şartlar da falan... eşit yani... Evet. ...ölümle de ceberleşiyor Bir de eti için değil sadece... ...yününden, postundan falan da faydalanmak için peşindeydi. Sonra de işte Yedi milyar kişiyiz bu dünyada. Her gün on dört milyar için yemek üretiliyor. Hala üç milyarımız açlıktan ölüyor. Hadi gel bu zincirin içerisinde hali olmak istiyorsan... ...ne, ne olduğunu, önüne gelenin ne olduğunu bile bile... ...hani buyur olmaya devam et. Ama istemiyorsan... E, ...keyifli bir... ...yolculuk başlayabilir. Hem sağlıklı hem keyifli. Ve artık çok da böyle... ...Netflix'te falan çok güzel belgeseller var. Mesela What the Health what belgeseli. The health. What Sağlık the Health şu açıdan kompülösün. çok önemli. Yani What the Health... E ...çok ciddi anlamda genel soru, gelen sorularını... ...protein nereden alıyorsun, odur nedir, ne değildir... ...ve sağlıksal karşılığını... ...çok net ortaya koyuyor. Vatihalt hatta benim için tek eksik olan kısmı... ...tabii bir perspektiften, sağlık üzerinden... ...her şeyi anlatıyor. Oradaki hayvan sevgisi ve hayvanlara olan saygımız... ...ve beraber yaşama harmonisi falan... ...pek fazla altı çizilmese de... ...genellikle insanların aklını kurcalayan... ...bu nereden, nasıl geliyor sorularına... ...çok net cevap veriyor. O yüzden lütfen eğer kafanızda bazı soruyla işaretleri varsa ki bugün ile de konuştuk. Ee, ne olur dedim yani, e, what the health'ı izle ve gör orada ne olduğunu bitiyor. Evet, çok yani, net. Bütün hatta sorulara neredeyse cevap ver, ne, verir nitelikte. Çok kısa da aslında. Çok uzun da bir belgesel çok değil. Çok tip top anlatmış her şeyi. Bir de bir sürü sağlam kaynağı da dayandırarak bilgi veriyor. Anlamda çok önemli. Onu izlesinler ama ne olur hani açıp ...bazı aktivist... E, ...görüşlerin videolarını... ...o e, mezbahların ...hallerini... E, ...o fütursuzca kötü... ...hayatındaki kendi nefretini... ...oradaki hayvana kusmakla ilgili... ...bütün gün geçiren o insanların... ...enerjisini görsünler... ...hala evet. iştahları varsa ki ben olacağına inanmıyorum... Zaten benim e, bu belgeseli... ...önerdiğim hiç kimse... <gülüyor> bir daha et yiyemedi, yemediler. Daha sonra veganlığa doğru giden çok fazla kişi oldu. Ben herkese izlettiriyorum onu hani çevremde evet. işte danışanlarıma ödev falan veriyorum o belgeseli izleyin mutlaka diyorum. Çünkü gerçekten çok çarpıcı gerçekleri e, kapsıyor. Şimdi veganlığın e, birçok e, ana üç, a, üç ayağı var aslında hayvanlar yani hayvan hakları ile ilgili kısım. İlk çıkış noktamız orası Hı -hı. aslında ama bir de iklim ve çevreyle ilgili de çok fazla faydası oluyor. Açık radyoda Ömer Madra e, özellikle üzerinde duruyor bu konunun. E, Salga beslenme konusu da var. Hangisi sizde daha çok ağır basıyor? Eee... Yani siz neresindesiniz veganın? Açık söylemek gerekirse başlangıcı sağlıklı beslenmekle ilgili bir e, etkilenme değildi. Ben hayvan hakları ile ilgili bu serüveni başlattım. Ondan sonra da e, yanında da ne kadar sağlıklı bir tercihte bulunduğumu gördüm. İlk önce biraz e, onlar konuşamıyor, paylaşamıyor diye... E, ...onların adına karar vermek zincirinden kendimi çıkarttığımda... ...ve e, hayvan da seven biriyim ve hayvan seviyorum. Köpek, kedi kuş sevmiyorum. Hayvan seviyorum. Evet, Dolayısıyla... Buradan da e, yani hayvan sever deyip sadece kedi köpekleri kapsayan evet. o tür e, işte programlar vesaire onların da ne kadar yanlış olduğunu. Mesela mi? Çin'deki festival bitti çok memnun oldum. Ama hani ben köpek baktığım için benim köpeğim artık yenmeyecek huzuruyla değil hayvanlar artık eziyet çekmeyecek diyor festival e, bitim kararı aldığında havaları uçtum. Kutladık evde karımla beraber. E, o da bir de öyle bir şansımız var. Ben e, ondan da çok etkilendim e, Sally'den. E, o benden önce vejeteryandı. E, bütün adımları benden birkaç adım önce yaptı. Ben de önümde aslında takip edecek de biri vardı. Danışacak, soracak. Bir rehber Tek, de bir aslında. Tek bir rehber aslında de vardı. Mesela. O yüzden yani yatıp kalkıp da dua ediyorum onun varlığı ve benimle paylaştığı bilgiler için ve bunu değil yaparken güzel. de asla beni yine beynimi yıkamak e, şeyli, enerjisiyle değil hakikaten bilgilendirmek ve kendime bırakarak beni yaptı bunu. O anlamda ben de herkese aynı özveriyi göstermeye gayret ediyorum soranlara Evet bu veganlıkla alakalı tabii çok bizim kültür için ekstrem bir şey gibi marjinal bir şeymiş gibi lanse ediliyor ama marjinal olan ne aslında bir hayvanı acı çektirmek mi marjinal yoksa şiddetsizliği savunmak mı marjinal orada birazcık kafalara böyle tohumlar serpmek gerekiyor o yüzden göz önünde olan sizin gibi insanların bunu gerçekten sürekli dile getirmesi çok önemli. İlla herkes dile getirmeli demiyorum. Herkesin kişisel Kimi, alanıdır ben? sonuçta. Ki. Kimseyi de kolundan çıkıp hadi gel sen buraya veganlık anlat diyemiyoruz sonuçta. Dünyadaki örneklerine de baktığımızda pek çok kişi bu ünlü kişilerden. Ya ünlü dediğim de yani gerçekten insanların saygısını ve sevgisini kazanmış kişiler bunlar. Hani ünlü çok... Geniş tabirli bir şey, e, sevilen sayılan insanların bunları dile getirmesi çok hoş. Mesela siz e, sizi duyurduktan sonra yani benim sosyal medyam resmen böyle bir şey altında kaldı, e, izdiham <gülüyor> şeklinde böyle. Ya ben aslında veganlıkla ilgilenmiyorum, sadece Tayan Bey'in hayranıyım falan diyen ha, çok. Şey. Da Oradan işte benim de, iyi olur olur <gülüyor> <gülüyor> benim, benim de sayfaya girip işte veganlıkla ilgili paylaşımları beğenip yorum yapanlar falan oldu. Sonradan çok enteresan. Yani belki de bu bir baş. Başlangıç olacak ya, bizim ülkemiz için. Aynen yani bizim biz biraz geriden takip ediyoruz dünyayı. Şimdi Costa en son ziyarette bulunduk karımla beraber. Orada mesela çok ufak bir balıkçı kasabasında bile gittiğiniz her restoranda bir vegan opsiyon var size sunulan. Ee, orada hayatların içerisine e, almaya, katmaya başlamışlar. Biz mesela burada e, dışarı çıktığımızda açık söyleyeyim dışarıda arkadaşlarımız da yemek istediğimizde. ...içinden hayvan geçmeyen e, herhangi bir e, menüyü bulmak çok hakikaten zor. İstanbul'dayız yani. İstanbul'da metropoldeyiz. Evet. evet. E, dolayısıyla bunu dini inançla da arada bir karıştıran... E, ...eksik bilgiden dolayı e, karıştıran insanlar var. Onlar da etrafında biz çok severiz ya... Ee, ...bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayı... ...o fikri de etrafa başka türlü yayıyorlar... ...o anlamda biraz kafa karışıklığı oluyor... Ee, ...dışarı çıktığımızda da... E, ...hizmet alamıyoruz istediğimiz gibi. O yüzden hiç evde yapmaya, evde artık sefer tası hazırlamaya başladı. Evet, artık Uzun ona zamanda. dönüyor. Ben de dönüyor. yılın sonunda artık sefer taslarıyla bilmem işte kendi evimde bir mutfak çıkartmaya falan gitti olay. Aynen. Güzel oluyor da bir yandan insan da yani bir sosyalleşmek istiyor Çünkü vegan olmayan şey Çünkü ben vegan olunca ne yapacağım diyor arkadaşım. Evet. Dışarı çıkıp rahat rahat yemek yemeyeceğim. Evet, yapamayacaksın bunları. Gerçekle evet. yüzleşelim. Evet, bunları yapamayacaksın. Ama yapmak isteyecek misin zaten? O ayrı bir tartışma konusu. O yüzden nedir, ne değildir sen kendi araştırmanı yap diyorum. Ama haklı sorulardan bir tanesi de bu. Ben sosyal hayatımı bir parça etkili olmaya başlayacağım diyorlar. Ha, haklılar. Evet öyle oluyor. Yurt dışında bunu çok hissetmiyorsunuz. Ama Türkiye'de, İstanbul'da, metropol tam orta göbeğinde bunu hissettiğimiz oluyor. Ama ben gittiğim yerlerde uyarıyorum. ...arkadaşlar yakın zamanda lütfen kendinize bir vegan opsiyon sayfası açın... ...sayımız çoğalıyor çünkü... Evet onu ben de söylüyorum her seferinde Yarın öbür gün bizi kaybeder yani. ilk kazananlar siz olun bakın diyorum... ...ona göre akıllı davranın... Aynen ben de şey diyorum yani çok böyle dipten bir dalga geliyor... ...bunu... Ön plana çıkaranlar başarılı olacaklar. Bir de ayrıca bence prestij de katıyor o e, işletmeye. Yani vegan opsiyonu olması. Tabii şimdi vegan opsiyonu da çok tartışmalı. İşte bir salata koyup üstüne kinoa ona vegan opsiyon deniyor. Hayır biz onu istemiyoruz. Buradan belki bizi dinleyenler vardır. E, gerçekten işte bir pizza. Bir vegan bir... lahmacun yemek istiyorsan macun. artık bunu yapabiliyorsun. Evet. Ama çok yani evet. e, burada söyleyebiliyor muyum bilmiyorum. Ama benim hani çok sıkı iletişimde olduğum moda da bir mekan var. Onlar Hı -hı. onlardan aldım. ...lahmacun var hem evli şey... ...yanınıza da orada da yiyebiliyorsunuz... ...yanınıza da götürebiliyorsunuz... Ee, ...vegan bir dükkan... Ee, ...dolayısıyla... E, ...oradan aldığım lahmacun... ...soya kıymasıyla yapılmış... ...bir de ayırt etmenize imkan, i̇mkan ihtimali yok. yok... ...biz şurada e, bir fırın var... E, ...ya yani açık radyo çok fazla vegan var... Rica ede ede adam oraya şey getirmeye başladı. Ee, vegan lahmacun içi getir yapmaya Hı. başladı. E yani bir yerden getitirmeye başladı. Yine bir gerçekle yüzleştireyim et yiyen e, arkadaşları. Dışarıda yediğiniz mantılar zannediyor musunuz içerisinde kıyma var? Onların içerisinde vegan, vegan kıyma var. Vegan kıyma var Çünkü kıyması. vegan kıyma çok çok daha ucuz, çok evet. daha uzun süre dayanıyor. Şimdi mesela şeylerde bu e, ismini için Çok ucuz e, ürünlerin satıldığı marketlerde. ...yanlışlıkla tesadüfen vegan olmuş pek çok ürün var... Tabii ...şimdi tabii. Görüyor, bakıyorsunuz 1 lira 60 kuruş... ...şimdi onu veganlar için mi yapıyor? Hayır, uygun olsun diye, fiyatı uygun olsun... ...herkes alabilsin diye yapıyor, e Şimdi bir de bu boyutu var... ...ben Aynen. şeyi çok merak ediyorum... ...şimdi siz sanatçısınız... E, ...tiyatro sanatçısı, onu, oyuncusunuz... Hı. ...setlerde ne oluyor? <gülüyor> yani setlerde ne yapıyorsunuz? Mesela bir benim oyuncu vegan arkadaşım var... ...dedi ki setlerde... Durup çok içler acısı değil diye anlatmıştı. Sizin değil nasıl? Değil aslında. İki tane e, vegan olduğumdan beri iki deneyimim oldu. İkisi de birbirinden farklı deneyimler. Bir tanesinde e, ne olduğunu anlatana kadar 6 ay geçti. E, hatta bana yaptıkları yemeğin... ...özellikle bana vegan versiyonu... ...ya da versiyonu da yapmak zorunda değilsiniz. Bana bir pilav ama tereyağısı... ...sıvı yağ ile yapılmış bir pilav getirseniz... ...bir salata bir de sebze yemeği bana yeter. Bu benim vegan menüm olsun diyordum. E, bana bir getir şey yapmış... ...kıymalı fasulye yapılmış... İçinden e, kıymalar, etler ayrılıp fasulye bana bir tabağa konulup getiriliyor. Bakın dedim bunu asla yapmayın. Burada büyük tehlike var. Daha, demek ki birbirimizi anlayamamışız demek. Bu evet. onu anlatmak çok uzun süre. Ama e, anlatmalıyız. Süredir. Çünkü gerçekten evet, evet. bilmiyorlar. bunu almadan anlattım. Bu yeni e, bir sonraki e, deneyimimde de o kadar hızlı anladılar ve durumu çözdüler. E, hatta ben bazen herkes için getirilmiş e, büfeden bir şey aldım ki aman Tayyip Bey ondan almayın. Onun içine bir parça yumurta koydu falan. <gülüyor> bu çok gibi. güzel. Benim kadar çok hoşuma, hoşuma gidiyor. gidiyor bu söylediğin evet, şey. Evet yani benim... De orada <Gülüyor> değişik oluyor ama bir şöyle bir şansım var. ...uzun zamandır bu sektörün içerisinde olduğum için... ...böyle bir e, talepte bulunabilme lüksüne sahibim artık. Bir de siz... E, yani ...benim Yoksa gözlemlediğim kadarıyla... E, ...daha böyle soft yaklaşıyorsunuz insanlara... ...yani daha yapıcı ve olumlu evet. yaklaşıyorsunuz. Burada da aslında bir e, büyük sıkıntı var. Biz sanki emir verirmiş gibi bunu söylediğimiz zaman... ...karşıdaki insan bunu yapma motivasyonunu yitiriyor. Hepimiz yani ya, yani öyle değil miyiz yani? Hepimiz değil Şimdi ben mesela çok sık gittiğim bir yer var... E, ...işte etli... Kuru fasulye vardı. Yanında nohut vardı. Ben nohutu istedim. Etli kuru fasulyenin içinde çıkarttı kaşı onun içine. Yanındaki adam dedi lütfen onu değiştir. Hanımefendi vegan dedi. Bunu dedi bak bir daha sana söylemeyeceğim. Uyardı yani. çok hoşuma bu? gitti benim mesela. Yani bunu ya da soran ne oluyor. Neden diyor. Taneci bunun içerisinde bir parça süt var. Yeseniz evet, ne olacak, olacak diyor. <gülüyor> çok lezzetli. sizin bir tatmanızı istiyorum filan. Bir gün oturdum anlattım. Neden biliyor musunuz dedim. Çünkü başka bir canlının anne sütüne göz dikmiş Tek yaradık biziz dedim. Ben, Hem de yetişkin bir e, şey olarak. Evet, İhtiyacınız da yok ayrıca o süte. Ben geçen hafta bunu işledim. İhtiyacınızın olmamasının yanı zararı da var. Evet. Yani ihtiyacın olmama zarar. Ben diyorum hani yumurta yiyorsunuz hayat. Embriyo yiyen tek insan yani tek canlı biziz yani hayatta. Başka bir hayvanın embriyosunu yiyen ve sütünü içen. Ve sütünü içen anne sütüne gözükken tek canlı biçimi biziz. Ee, bunu da aslında ilk şeyden beri yapmıyoruz yani araştırmalara bakıldığında ilk varoluş halimizden beri yapmıyoruz bunu çok yıllar sonra yani çok... 10 bin yıldır biz e, 6 bin. süt içiyoruz 6 binmiş. O, 6 bin. 6, 10, 10, 10 bin mi 6 bin 10 bin yıl cumara. hem neyse yani çok kısa bir dilim aslında insanlık tarihine 20, 20 bak küsür yı, 20 küsür milyon yılın evet, yani 10 bin yıl hadi 6 bin yıl olsun evet. çok küçük zaman dilimleri o da şey işte hayvanı köleleştirmeye işte tarım toplumuna geçme falan evet, filan evet. konularından sonra gelişiyor ben geçen hafta ...bütün programı süt ayırmıştım. Hı hı. Çünkü çok fazla soru geldi bununla ilgili. Yani sütün... ...artısı, eksisi, neyi, neyi var... ...neyi yok hepsini işledim. Ve gerçekten çok facia bir şey yani... Tabii. ...sıvı, korkunç. Bir de, bir de şöyle bir şey var mesela hep onu söylüyorum. Et yediğin zaman şey yapıyorsun... hani ...hayvanı... En az, hani ...iyileştirmeye çalışmıyorum kıyasladığım zaman sadece. Hayvanı öldü zaten. En azından artık eziyet çekmeyecek. Ama süt... Tüketmek eziyeti evet, durmaksızın sürekli. tekrarlamak demek bir hayvan üzerinde bir de gibi bana sonralı vegan olmaya karar verdiğimde süt ürünleri tüketmek et ürünleri tüketmekten e, daha vahşice gelmeye başladı daha az kanlı gibi görünüyor fakat muhteviyatı daha e, vahşi. Evet ben hiç vejetaryen olmadım şimdi genelde hani vejetaryen aslında böyle bir yanılgı da var genelde vejetaryen olur sonra vegan olur ben hiç vejetaryen olmadım ama vejetaryen olup veganlığa geçenler şöyle diyor keşke o vejetaryenlik dönemini hiç yaşamasaydım. Yani ...çünkü i̇şte benim serüvenim iyi bir şey yaptığınızı zannediyorsunuz. Evet ama benim serüvenimde öyle evet, bir geldik ki bir adım adım var gitme sonuçta. hikayesi Herkesin bir yolculuğu var. Evet. Dolayısıyla bana iyi geldi o. Hani o da tuttu tuttu zaten bir buçuk iki sene tuttu. Yani on yıldır vejetar yandım, 20 yirminci yılımda vegan olmaya karar verdim gibi böyle anlamamın yıllar geçtiği bir serüven değil. Ama öyle bir kültürden gelmedim. Annem babam deli gibi et yedirmezdi ama hani et yedirirdi, süt içilirdi, bilmem ne bilmem ne evde. Hani bir anda... Bunu bırakmak benim için zordu. Ben kendimi gördüm yapamayacağım. Aynı sigarayı bırakmak gibi. Bir bıraktım mı tamamıyla bırakmak istiyorum. Eğer yarın öbür gün olan bir tane yakarsam ne olur şey varsa, fikri varsa kafamda dur daha bırakmayayım. Çünkü evet o zaman sen o, olmamışsın demektir diyor. O yenilgiyi diyor. kendime yaşatacağım. Hani sizin için söylemiyorum bunu Ama söyleyenlere doğru. söylüyorum. Yok, benim, doğru hani daha olmamışsın. Daha böyle bir ihtimal varsa yenilgi ihtimalini göz önünde bulundurmaktansa bu ihtimali ta ki bulundurmayacağı anana kadar tutmayı ya, yeğlerim yani. E, şimdi şeyi de e, merak ediyorum şunu da sormak istiyorum size e, iş gereği e, yaşam tarzınızın dışında bir şey mesela bir sahne var hı hı. E, bu sahnede işte e, ...veganlığın çok tersi bir şey yapmanız gerekiyor. Burada hı hı. tepkiniz ne olurdu? Şöyle bir şey yani ben senaryo gereği birini öldürmem gerektiğinde ki ben şey değilim... ...katil değilim. Hani bununla ilgili bir savaş yaşamıyorum. Ya hayatımda kimseyi öldürmedim. Şimdi bu sahnede nasıl öldürebilirim birini? Bu oyunla ilgili, karakterle ilgili ne doğrudun? Ama soru şöyle bir soruysa... ...hani bir sahnede önüne böyle bir parça et geliyor ve onu iştahla yemek zorundasınsa eğer soru... Ee... Onun mutlaka bir çözüm bulunuyor. Ee, şimdiye kadar hep bana görünen öyleymiş gibi hiç hani senaryonun o et yemek üzerine e, çok önemli olan bir anı değildi hani yemek yenirken... hani etinde yendiği bir sahnelerde bana hep etmiş gibi görünen şeyler yaptılar. Ee, sonra da şeyi tartışırım. Aynı sevişme sahnelerin ya da başka alternatif çok güçlü sahnelerin ne kadar gerekli olduğunu tartıştığım gibi senaryoda. Bu eti yeme hali de ne kadar gerekli diye onu tartışırım. Yönetmenim beni ikna ederse muhtemelen de e, benim iyiliğimi düşünerek bir yöntem bulunacaktır. Madem o kadar önemli et görünümünde bir şey getirilecektir oraya. Evet ki yapılıyor da yani zaten. Evet böyle doğru orantılı evet. bir şey. Peki bu veganlığı anlatmak için bir şeyler yapmayı düşünüyor musunuz ilerleyen zamanlarda? Yani bir proje olur işte buradan belki e, merak edenler için de soruyu cevaplamış olalım. Yani ben elim kendi sosyal hayatımda elimden geldiğince paylaşmaya galiba. Mesela dönüştürdüğüm <gülüyor> gururla söyleyeyim. Ben. Ortalama böyle bir beş arkadaşım var. E, o anlamda kendimi şanslı sayıyorum. E, dönüştürdüm derken sadece kendi çabam değil ve zor zorlamaydı. Eşimle benim beraber hani sorulara doğru cevaplar vererek e, vegan yaptığımız arkadaşlarımız var. Böyle şey gibi duruyor bir süre de sonra da bir. Tarikatmış gibi duymaya başlıyor mu? <gülüyor> e, ondan sonra elimden geldiğince işte bu, bu programa katıldığım gibi programlara katılmak ve katıldığım programlarda elimden geldiğince bu, bu tarafın biraz sorulmasına dair taleplerim falan derken onları yapıyorum ama e, daha fazla ne yapabilirim ne edebilirim bilmiyorum. Hani kim kullanmak isterse bu durumu buyursun kullansın teklifleri açayım ama hani kendi serüvenimde kimle neyi paylaşabilirsem o kadarını paylaşıyorum. E zaten e, elimizden geleni de yapıyoruz. Yani varlığımızla dahi aslında bir mesaj veriyoruz. Bir de şey var ya bu soru da çok geldi. Merak edenlere söyleyeyim. Hani ben tek başıma neyi değiştireceğim diyorlar ya. E, bu istatistiği inanmıyorsanız kendiniz de araştırın lütfen dinleyenlere söylüyorum. Bir yıl vegan diyeti uygularsanız sadece bir kişinin bir yılda koruduğu e, yağmur ormanı ölçüsü on dönüm. Bir yılda on dönüm. Yağmur ormanı koruyorum. Vegan olma kararımla beraber. Tek başıma. Ve bir kilo et e, yediğimiz zaman on kilometre araç kullanmış gibi çevreyi kirletiyoruz. Aynı zamanda. Şimdi bütün bu birbirine değen noktalar araştırıldığında tek başıma çok şey başarıyorum. O anlamda tek başıma varlığımız yetiyor ama çoğalsak ne hala. Evet ve gitgide de çoğalıyoruz. Evet, evet yani çok Yani inanılmaz... E, her güzel, gün birini çok... duyuyorum. Evet ve Bağır şey daha gün. da sık haberlerde falan çıkmaya başladı. festival düzenleniyor. Vegan festival var Hı -hı. artık Türkiye'de. Didim'de 20-23 Nisan tarihleri arasında... ...bir %100 vegan festivali düzenleniyor... ...konuya ilgiliyseniz gelin orada bilgilendirmeler yapacağız... ...bir sürü işte tanıdık insanlar gelecek... ...çevre, sağlık, etik, atölyeler düzenleyeceğiz... ...işte çocuklara veganlık anlatacağız falan... ...çok güzel bir festival bizi bekliyor... ...buradan da onun duyurusunu yapmış olalım... Ne güzel... ...çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için... Size de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ee, ediyorum. mutlu olduk. Ee, yani sadece ben değil, yani sesini duyur sesini duymadınız. Pek çok insan da buradaki programda çok mutlu oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bil mukabele ee, aynı şekilde ben de çok. Çok oldum. teşekkürler. İnşallah daha sık bir araya gelir ve bu veganlık konusunu bunlar e, anlatırız. bunlar Başlıklarını çok hızlı ge, o kadar girdim mi çıkılamayacak evet. yerler var ki bir gün denk gelirse hep beraber yine konuşuruz. istatistikler İnşallah. ve her şey. <gülüyor> Bilimsel bir şekilde. Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için haftaya programlarımız olmayacak. Çünkü dinleyici destek projemiz başlıyor. O projeye de destek vermenizi bekliyoruz. Ben beslenme ve diyet uzmanı Kevser Başkara. Vegan Sağlık'ta bugün Tayan Çay Aydın'la beraber program yaptık. Veganlığını konuştuk. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Vegan Sağlık İnsanın ve gezegenin sağlığı için Bitki temelli beslenme. Hazırlayan ve sunan Kevser Başkara.